Ortak taraflarını bularak oradan anlaşma yaparsın. Mesela Amerika'yla birebir ortak düşünmüyoruz ama ittifak ülkesiyiz. İsrail'le birebir düşünmüyoruz ama menfaatımız gerektiğinde bazı fikirleri ortak taraflarını ele alarak işbirliği yapabiliyoruz. Mesele budur. Aklın yolu tektir. Yani ama hocam, fikirlerin yüzde yüz bir olduğunu söyleyemeyiz. Tamam da buna kadar büyük bir yanlış... Hayır hayır ne kadar bir neden biz Malezya, Endonezya ve bir sürü İstanbul ülkesi varken kalkıyoruz da hala bunlarla biz e, bir anlaşma içerisindeyiz baktığınız zaman zaten bu yanlışı daha düzeltmemişiz ki biz öbürküne e, şey yapalım e, o aşamaya geçelim ben öyle düşünüyorum yani tabi tabi ama yani düzeltme durumunda bir istek durumunda şu anda yani keşke olsa dediğin ama olmayınca o zaman da biz e, pozisyonun, durumun, şartların neyi gerektiğini bilerek ona göre davranma, anlaşma durumundayız. Şu anda Türkiye'nin e, bütün dediğim bu Müslüman ülkelerle hadi bir ordu birliği kuralım dediğinde olanları görüyorsun. E, evet. İhtilala kadar varacak, darbeye kadar e, baskı ve içimizden bir, çok insanı satın alabilir O zaman daha henüz o vakit gelmedi. Ama dünya Müslümanları iş birliği, ekonomik iş birliği yapıyoruz. Oluyor. Dünya Müslümanları efendim politik işbirliği dayanışması yapıyoruz. Oluyor. Henüz daha askeri işbirliği tam sağlanmış değil. Şimdi hocam bu hocam olsa... özür dilerim. Özür dilerim. Ben şimdi İsrail'le işbirliğimize bakıyorum. Bize bir seferlik iklim tohumları veriyorlar. Her türlü eee markalarını bizim içimize girmişler. Yani sonuç itibariyle her türlü sömürülüyoruz. Bu şekilde mi işbirliği yapıyoruz biz? Lanet olsun böyle işbirliği hocam o zaman. Yıllardır yaptığımız işbirliğinden bizim elimizin artı olarak ne geçti ne dini olarak ne ekonomik olarak hiçbir şey geçmiyor ki sürekli eriyoruz zaten biz, biz işbirliğinden bu işbirliği bize zarar zarar üstüne zarar Amerika'da keza öyle ne anladım ben bu işbirliğinden şimdi yani siz bunu biraz şey savunur gibi oluyor ama tenkit olarak güzel bir şey ama sadece tenkit meseleyi çözmüyor nedenlerin üzerine durman lazım yani niye biz bu ee, bu şekilde dediğin gibi şikayet ettiğin konularda neden bu duruma düşüyoruz? Bunu araştırmak. Mesela bir tanesi nedenini ben söyleyeyim. Ee, bir araya geldik konuştuk. Senin eğer ekonomiye sunabileceğin bir çözümün yoksa birilerinin ortaya koyduğu çözümü yapmaya mecbursun. Ne yapacaksın o zaman? Sen de çözüm sunacaksın. Eğer sen çalışmıyorsan çalışanların dediğini yapmaya mecbursun. O zaman e, suçlu bir zihine kendimiziz. Yani. Mesela <gülüyor> Avrupa'ya girmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Avrupa'da her yıl bütçe katkı bulmak için e, herkesin e, projesi olacak. Yani ben şunu yapıyorum, ben şunu yapacağım. Şöyle çalışmalarım evet. var. Ve bu kadar para verir, <gülüyor> şu kadar parayı da gire alacağım. <gülüyor> Sen paraya verirsin. Eğer projeyi yapmazsan, yeni bir e, ülkene yatırımı oraya sunmazsan, senin paranı başkası alır. Bu anlaşma toplum bir arada olmanın gerekleri budur. Sen tembel olursan çalışkanlar parayı alır götür. Çok güzel. Çok güzel bir ortaya gelsin. Hocam sizin orada bir matkap çalışıyor galiba sürekli zarıltı geliyor. Ses geliyor. Rahatsız edeyim. E bu kadarla yetinelim mi istesen? İyi oldu. Allah razı olsun. Keselim mi diyorsun? Tabii ki keselim hocam. Siz istiyorsanız hemen çekiliyor. Fazla tekrar olmasın. Hocu yani, güzel oldu. Bu yukarıdakiler rahatsız ettiği için ben mikrofonu bırakacağım. Ne demek? Konuyu kapatalım diyorsanız hemen kapatalım. Hiç benim için sakıncası yok. Problem yok. Yok, estağfurullah. Yok, yukarıdan ses geldiği için ben bırakacağım. Siz yine devam edin istersen. Çünkü sizin yani anlarda rahatsız edebilir ses. Esnaf olacaksın. Yok problem değil. Ben sadece ee, espri bağında söyledim onu yani. Latife yaptım. Evet ama doğrusun yani diğer arkadaşlardan da böyle ses fazla gelebilir Musa nerede evet. Biz konuşunca Musa Avrupa gidiyor yani Albüke Musa da böyle <gülüyor> katkıda bulunabilir. Evet. Musa isterseniz biliyordur bazen böyle serasi bir şey almıştır. Ona... yani evet evet hocam serasi bir e, şey almıştır. Ya orada... Bir lider yapanın heh, heh. Seni bize ona... içinde bulunduğumuz durumdan çıkma heh. yollarını, metotlarını, stratejilerini tamam. anlat diyelim. Evet ben aslında ona cevap veriyorum. Evet. Tamam hocam teşekkür ederim Allah razı olsun. Okudum okudum. Evet. Aa, bir de bir dakika muvahit yazmış. Urban hoca daha ideolojiler dememiş İslam'dan bahsediyor. Ha, bana ya da bu mikana diyor ikimizle de ortak diyor. Ben ideolojilerin lazım olduğuna inanıyorum ama ideoloji e, bağımlısı olmak istemem. İdeolojiler dinin yerini alsın istemem. Ama ideolojiyle belli bir ölçüde fikir üreten yerlerdir. Bunlara da ihtiyaç vardır. Ama bunlar din hüviyeti kazandığı zaman e, evet. e, dinin eline zarar verir. Biz böyle evet, düşünüyoruz. Elbette evet. insanlar bazı düşünceleri geliştirecek. Problemleri çözmek için fikir birliği yapacak. Ama ideoloji sapkını e, aşırı fikirler e, bence e, artık büyük fitnedir. Ve bunlardan uzak durumda. Evet, aklı zarar vermemesi lazım. Yazılarımın tamamını oku diyor. Ee, Kurban hoca yazılarımın tamam oku. Başka ne vardı ki? Doğru söylüyor, bu miktar daha önce doğru söylüyor, Başka da göremiyoruz. Kurban hocanın bakış açısı çok yanlış. Evet. Tamam, e, mikrofonu bir sana bırakayım, bitmende dinleyin. Evet. Aleyküm selam. Evet. Şimdi Serasi sana cevap vereyim. Ee, yani sana bırakayım derken gerçekten benim böyle bir aslında tutunacağım dal vardı bundan bir iki sene evvel. Ee, ben siyasi partilerin hiçbirine inanmıyorum, samimiyetine güvenmiyorum ama siyasette olmadan hiçbir şeyin olmayacağını da iyi biliyorum. Ben ee, bir dönem şeye çok e, kafam yatıyordu. Bu Osman Pamukolunu bilir misin? Duydum bilmiyorum. E, bu Doğu'da birçok görev yapmış. E, gerçekten de bir araştırmanızı tavsiye ederim. E, 93-95 senesinde 80 tane general Doğan Güreş zamanında bu Hakkari'ye gitmezken kendisi gönüllü bir albay olarak kabul etmiştir bunu ve çok kısa bir sürede e, tüm general olmuştur, pardon tur general olmuştur sonra tüm general iken emekli edildi ve zor da edildi. Aynı Eşref Bittis gibi Amerika dedi bunun işini bitireceğiz ya bunu emekli edin ya da e, biz emekli biliriz yani aynı bir Eşref Bittis'in e, helikopterin düşüldüğü gibi onu da yok edeceklerdi ki sicili tertemiz bir paşa açın bakın neden emekli oldu bunu da iyi bir e, orada belirleyin. zamanında 13 bin kadrosu olan PKK'yı beş bine indirmiş ve aşağı yukarı at, yalan olmasın e, 30 40ın üzerinde sınır ötesi hareket yapmış tek komutan ve birebir askeriyle beraber e, operasyonlara giden zamanında işte o yüzden asker tarafından efsane komutan denilen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde beş kez üstün birlik yetiştirmen nişanına sahip tek generaldir. Ee, bu kadar övdükten sonra övmek değil aslında bunlar gerçek hatta bacağından vurmuş gazi nişanı da almamıştır ve onları sevindirmem diye şimdi bu e, paşa e, e, zorla emekledikten sonra hatta bir dönem Demirel demiştir işte 400 kişiyi ablukaya almıştır tam böyle e, Basıcak Tepesi'ne e, Demirel şöyle bir şey göndermiştir emin misin onların işte terörist olduğundan ve şu meşhur sözü söylemiştir horoz resminin altına horoz yazmaya gerek yok demiştir Cumhurbaşkanı demiştir Birçok kez çatışmışlar onlarla da ayrı zamanda fikir olarak. Zorla emekledikten sonra ne yaptı? Ben dedi bu ülkeye dedi e, em, em, hizmetimi her şekilde verebilirim ve siyasetçi olarak vermek istiyorum. Çünkü dediler buna, ya işte sen işte Genelkurmay'ın başına gel, şuna gel, buna gel. O şu demiş, şunu demiştir. Bakın Genelkurmay da emri siyasetçi tarafından alır. Sonuçta siyaset en büyük güçtür. O yüzden siyasete girmiştir ve bunlara e, çare bulmak. Demişlerdir, ne yapacaksın kardeşim geleceksin de. Ee, savaş mı Amerika Amerika'yla? Hayır. Her şey savaş değildir. Ekonomik ve politik bakış. PKK'yı ne bitirir? Şunu söylemiştir. Siyasi idade, irade bitirir. Başka hiçbir şekilde bu terör belası bitmez. Siyasi irade nedir? İşte Fransız'ın şunu bunu İngilteresi biliyorsunuz destek veriyorlar buna. Moral veriyorlar bir şekilde yani. Bunlar oluştan bunlar zaten. Bunları siz engellemediğiniz sürece bu pislik devam edecektir. Bitmeyecektir. Siyasi irade, siyasi irade. Ve inşallah Tayyip Erdoğan da e, bunun farkına vardı. O şekilde yaklaşıyor. İnşallah e, o bunu başarır diye düşünüyorum. Çok ne kadar da zor olsa da. Şimdi e, dediğimiz gibi işte benim e, düşüncem ve bu için içinden çıkma çaresi budur. E şimdi bakarlar Osman Paşa işte ne kadar Müslümandır falan filan baktığımız zaman kilitlenip kalıyoruz. Az önce Kurban Hoca'nın dediği gibi. Hani dedi ya. Biz İsrail olsun, şu olsun, bu olsun belirli bir politik veya işte ekonomik düzenden dolayı bunlarla birlik yapmak zorundayız. Tabii ki öyle baktığın zaman çünkü sistem bu şekilde. Sistem seni yok ediyor çünkü başka türlü. Artık para savaşları var. Yani birebir kalkıp dağıtama kılıç kalkan dalamıyorsun. <gülüyor> Eski sistem yok artık. O gözle baktığın zaman yanlışa düşüyorsun. İşte dediler, nasıl başaracaksın bunu? İşte asker, ya askerden siyasetçi mi olur? Ya kardeşim, Peygamber Efendimiz de bir askerdi. Bizim padişahlarımız da bir askerdi. Yerlerde zırhını, ordunun başına geçerlerdi. Yani, belki burada eleştirilecek ama Atatürk de bir siyasetçidir, bir askerdir aynı zamanda. Asker kıyafeti Ve yeri gelmiştir, siyasetçi gömleğini de giymiştir. Yani, bunlar bir şeydir. Yani, saçma bir karşı çıkmadır. Yani, demiştir, nasıl... Bunu başaracaksın. Anlatmıştır hepsini. Çok güzel onda zaten e, ideoloji, parti ideolojisinde bunlar vardır. Yani e, tamamen hocanın da dediği gibi üretim, üretim, üretim. Bir ülke olarak ilk önce bir marka, üretim, dışa bağımlılığı azaltmak, kesmek hatta ve bunu başarmak. Dediğim gibi Amerika'ya niye bağlı olalım kardeşim yıllardır? Amerika'ya biz niye bağlıyız? İşte yıllardır bu siyasetçilerin yaptığı hatalar yüzünden bağlıyız. Yani. Bu bağlantı hala kesilmemiştir. Kesilmediği için biz bu sıkıntıları daima yaşayacağız. Biz bu bağımlılıktan kurtulmadığımız sürece. Tabi buyur buyur sor yaz alttan. Aklım yettiğince cevap vermeye çalıştım sana. Yani çare buydu ama bu çare kaçtı diyorum ben kendimce.